Merhaba ben Didem Gürzap. Merhaba ben Kerem Doğan. Kamus'la güreşe hoş geldiniz. Kamus e, bilindiği gibi sözlük anlamına geliyor ya da bilinmediği gibi. E, ve biz e, kelimelerin e, sözlük anlamlarıyla sözlük anlamının dışındaki pek çok diğer anlamlarıyla güreşerek programımıza devam ediyoruz. Bu hafta F var değil mi Didemciğim? Evet. F'de de fare istiyoruz. E, farenin sözlükteki anlamını size e, söylemeyeceğiz. Herkesin bildiğini düşünüyoruz ama belki bilmeyebileceğiniz e, bir şey var elimizde. E, fare ile sıçanın ayrımı o da. Evet. E, ev faresi ya da laboratuvarlarda e, kullanılan bir fare var. Onun e, latince bilimsel adı mus musculus. E, mus eski sanskritçideki muş. ...kelimesinden geliyor ve çalmak anlamında bir sözcük. Hmm, ta kökenlinde var yani çalmak. Evet kelimenin. E, fakat sıçan farklı. Her ne kadar aynı büyük kemirgenler ailesinden geliyorsa da... ...bir alt e, farklı cinse ait sıçan. Hı -hı. O rattus olarak geçiyor. Hatta laboratuvarlarda kullanılan sıçan rattus norvegicus, ...kahverengi norveç sıçanı olarak geçiyor. Evet. Böyle bir ayrım var. Evet hatta hani bu ayrımdan dolayı da sanırım işte genellikle kullanım anlamında da işte fare tercih ediliyor. Mesela buna örnek olarak e, fareler fareler galaksileri var. Aslında bu hani İngilizcesine baktım sıçan galaksileri ama bizde hani fareler galaksisi diye geçmiş. Bir de ekşi sözlükte bir yazarın hani bir tanımı çok hoşuma gitti. Fare çizgi filmlerde sıçan da korku filmlerinde olur diye. Evet, değil mi? Evet, deyimler sözlüğüne bakalım e, neler var diye. Bir de argo sözlüğüne, e, deyimlerden önce argo sözlüğüne bakacağım Hulku Aktunç'un. E, fare, yaşça, gövdece küçük kimselere de hani e, deniliyor. Hmm. E, bir de hırsız özellikle belirli bir yere dadanıp hep orada iş görenlere e, fare deniliyormuş. Mesela hani bilirsin işte otel faresi ha, gibi, laboratuvar faresi, ha, laboratuvar faresi hmm. gibi. Bu tablodular faresi biraz hem gerçek hem şey anlamayız. Evet, doğru. Biraz da sembollere bakalım istersen. Bakalım. Hı hı. E, şimdi benim de elimde Esat Korkmaz'ın simgeler sözlüğü var. Hı hı. E, o sözlükte fari'nin bir zerdüşlükteki anlamı açıklanmış. O çok ilginç değil mi? Evet çok ilginç. Simgesel olarak Ehrimen'in hizmetinde e, bulunduğu, onun ruhunu taşıdığı kabul edilen e, bir yaratık. O hı hı. yüzden öldürülmesi de sevap kabul ediliyor. Of of of. E, bu arada zerdüşlükte Ehrimen'de bütün kötülükleri simgeleyen, hmm. e, kötülüklerin başı olarak... Sevap Evet o yüzden onu simgeleyen bir hayvan olduğu Fena için öldürmesi sevapmış. Keza gene ehrimen e görüntüsünde ortaya çıkan e bir kötü cin olarak e anlatılmış. Hı -hı. İkinci anlamı da sufi gelenekte gene simgesel olarak nefs anlamına geliyor fare. Hı -hı. Bende de semboller sözünde Larus'taki hani kaynağımızda sebep olduğu zararlar yüzünden Hristiyanlıkta kötü yıkımı Yahudilerde de iki yüzlü temsil edermiş. E bir de bizim mitolojimize bakalım işte bildiğimiz hepimizin bildiği 12 hayvanlı Türk takvimi var takvim var işte Çinliler de sahipleniyorlar bildiğim kadarıyla bizimkiler de sahipleniyorlar burada fare ilk üyesi ama fareli birlikte sıçkan çıçkan da deniliyor her 12 yıllık dönem için kullanılıyormuş her yılın başı Nevruz'un yani işte Martın 22'si olarak kabul ediliyor ediyor ediliyor bir de Kaşgarlı Mahmut'un Divanı'lı Gatu Türkünde hani bir Uygur rivayetinden bahsediyorlar. Hmm. Burada takvimin nasıl oluştuğuna dair bir bilgi veriyor. Hakanlardan birisi kendi idaresinden birkaç yıl önce yapılmış olan bir savaş hakkında bilgi almak istiyor. Ancak danışmanları savaşın yapıldığı yıl ile ilgili olarak tam bir mandar man man man man bir bilgi veremiyorlar. Yanılıyorlar daha doğrusu. Hakan da 12 burcu ve 12 ay sayısınca her yıla bir ad konulmasını istiyor ve bir süreç avına çıkılıyor. Hakan hayvanların e Ilı suya doğru sürülmesini ve sıkıştırılmasını emrediyor. Hmm. Bu bir nehir muhtemelen. Ve hmm. sıkışan hayvanlardan ilki suyu geçerek kurtulan sıçkan yani fareymiş. Hmm. O yüzden hani 12 hayvan takvimde i̇lki. ilk adı olarak işte farenin anımsası. Bir de bir Moğol masalı var. Bu da ilginç. Deve ile fare. Hatta hani bu başka bir rivayet olarak da 12 hayvan takvimde farenin birinci üyesi olmasını buradan, bu rivayetten geldiği öne sürülüyor. Bu Moğol Masalı'nda da Deve ile Fare masalı. Deve ile Fare, Asya'nın bir çölünde güneşin doğduğu vakiti tahmin etme konusunda birbirleriyle iddialaşıyorlar. Hmm. İddiayı hani devenin hörgücüne yatıp gözlerini batıya, batıdaki dağların kızardığını görüp güneşin doğduğunu anlayan fare kazanıyor buradan da hani işte dediğim gibi 12 hayvan takvimin ilk üyesi fare olduğunu söyleniyor hmm. her iki kültürde de çeşitli farklı hikayelerle de olsa evet, masal dedik de son dönemlerde hani bu birkaç internette de çok rastladım fareli köyün kavalcısı ile ilgili hmm. Evet. Fareköy'ün kavalcısı masalını biliriz. Çok kısa bir hatırlatma <gülüyor> yapayım. Ee, bir köyü fareler basar hı hı. E, ve o farelerden kurtulmak için hiçbir çare bulamazlar. Bir şekilde kediler de e, yoktur ve e, o sırada da bir e, adam gelir. Gizemli bir adam köye. Evet. E, ben der e, yok edebilirim farelerinizi alıp götürebilirim. Kavalıyla değil mi? Kavalıyla. Hı hı. Nasıl yaparsın? Şudur budur. İşte karşılığında ona bir ...bir şey verecekleri sözünü verirler... ...altın ve söz veriyorlar... ...adam altın... Ha, ...doğru Hı -hı. altın sözü verirler... ...ve fareli köyün kavalcısı kavalını çalarak giderken... ...gerçekten köydeki bütün fareler peşine takılırlar... Hı -hı. ...onları alır bir suya götürür... ...hepsi suya girerler ve ölürler... ...böylece köy fareden kurtulur... ...fakat... E, ...köylü sözünü tutmaz... Evet, ...altını vermez... vermez. Ee, onun üzerine intikamım acı olacak dedikleri şey olur ve köyün kavalcısı bu sefer kavalını çalarak gider ve köyün bütün çocukları peşine takılır. Evet, nasıl bir kavalsa çocuklar çok etkileniyorlar sesinden evet, değil mi? Hı -hı. Böyle büyülü bir e, ortam ee, çocukları götürür bunun üzerine e, köylü Tabii o niye kapılır ve... Evet, altınları veriyorlar. Ama... Tek... Ama çocuklar geri dönmüyor. Dönmüyor. Ama. Bizim bildiğimiz yanı bu. Ee, belki bilmediğiniz yanı sayın dinleyiciler. Ee, şöyle bir açıklaması var Farliköy'ün kavalcısının. Ee, zamanında, Haçlı Seferlerinde... Ee, özellikle Almanya ve Fransa kökenli hı hı. çok sayıda çocuk e, bir takım e, din tacirlerinin de e, davetiyle, kışkırtmasıyla, kimileri de ailenin de desteklemesiyle. Kutsal topraklara gidiyorlar. Kutsal topraklara gitmek, düşmanla e, savaşmak adına. 50 bin çocuktan bahsediliyor. Evet, bahsediliyor. bahsediliyor. Ee, matematik olarak zor galiba bildiğim kadarıyla. Ya işte bunlar biraz söylenceler e, şeklinde ama böyle çok sayıda çocuğun bu savaşa bir şekilde katılıyor. ...etkilendiği doğru... Hatta özellikle Almanya'da Fransa'da iki tane çocuktan Bahsediliyor biri Stefan'dı Öbürü Nikolay'dı yanılmıyorsam adları İkisi de çoban tesadüfen Etraflarındaki gençleri çocukları da Etkileyerek Bu savaşa katılmalarına sebep oluyorlar Ama tabi sonu çok acı oluyor Kutsal topraklara gitme yolunda Gemilerde yollarda Ölüyorlar Gemilerin bir kısmı Ölüyor çocuklar küre pazarlarında satılıyor. satılıyorlar Korsanlar gemileri vesaire, Alıyor vesaire. falan Burada ee, ilginç bir not ölümler. var galiba işte Grimm masallarındaki hani geçen hmm. bu 130 çocukla ilgili bir mevzu vardı. Evet. Bir köyde geçiyor bu da hani bu, bu köyün evet, geçtiği, geçtiği köy. geçtiği köy şey Hamen bölgesi diye geçiyor Hı -hı. ve gerçekten de Hamen bölgesinin e, bir masalı Fahri Köy'ün kavalcısı. Yani bu çocukları alıp götüren kavalcı ve Haçlı Seferi olayı. Bir hatırlatalım dedik aileler de destekliyorlarmış. Çok etkileyici. Sen bir, de bir... bir de tapınak var ilginç bir ka tapınak. Karnimata, Karnimata tapınağı. Hı. Bu Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bulunuyor. Desnokhe diye bir kasabada. Burada tam 600 yıldır insanlar fareleri tapıyor. Bu da ilginç. Hı. İçeri girerken zili çalıyorlarmış ziyaretçiler. Gelişimizi tanrılara haber vermek için. Hayvanlara bayağı önem veren bir kültür aslında. Evet, özellikle farelere. <gülüyor> Fare tanrılar için e, süt, pasta, pirinç hediye getiriyorlarmış. Öyle bir durum hmm. söz konusu. Sen i̇çeride, resmini gördüm demiştin. Ben bayağı bir resmini gördüm, bayağı da etkilendim aslında. Hani içeride bir sürü fare var. İşte beyaz fare özellikle kutsalın da kutsalı, en kutsalı e, nitelendiriliyor. Her yıl iki kez festival yapılıyormuş burada. Özellikle çocukların, yeni doğan çocukların saçları tanrıçanın ayaklarına bırakılıyor. Ve bu durum çocukların e, talihini açıyormuş Didem'ciğim hmm. ve sevgili seyirciler. Karnimata bir kadın, Hindu tanrıçası Durga'nın yeryüzünde vücut bulmuş hali olarak kabul ediliyor. Hinduizm inancına göre Karnimata öleve, ölen Üvey oğlunun dünyaya dönmesi için ölüm tanrısı Yama'ya o kadar çok yalvarmış ki çaresiz kalan tanrı Yama ancak Üvey oğlunu... Ve ölen bütün erkek çocuklarının fare bedeninde dünyaya gelmesine izin vermiş. Hikayenin hmm. de başlangıcı hmm. bu yani. Çok ilginç. Çok ilginç. Bir yandan şey de ilginç. Işte kadın bir tanrıça var ve farelere e, tapınan insanlar söz konusu. Bir yandan da ne kadar korkulan özellikle bir kadın imajı vardır. Karikatürlerde sürekli masanın <gülüyor> sandalyenin üzerindedir. Hep korku ve iğrençlik e, sembolü olarak çıkar karşımıza. Ama karşımızda. orada öyle bir şey yok tabii yani işte. Çok hani, bir evet. de çok temizmiş yani ortam tertemişmiş hani genelde de hani böyle pisliği danan satan bir durumda evet, söz konusu var, fare ona. pisliği vesaire yani insanlar hep imtina ederler. Fare girilen yerde hep böyle hiç temiz olmadığı algılanır. Gerçek gerçek bir payı da vardır. Tabii söz. doğru. Bir de var sanki değil mi didemciğim. Evet yani fare denince aklımıza gelen bir sürü şey var. Fareyle kapan, fareyle peynir, işte fareyle veba, hastalık ya da labirent bu laboratuvarlardaki Kedi, labirentler. Kediyi mi? Şimdi kediyi en sona bilerek bıraktım ha, çünkü sonra. oradan <gülüyor> oradan bizi <gülüyor> geçeceğiz. İyi geç bakalım. Ee, şimdi küçük bir ara veriyoruz. Aaron Copland'dan Kedi ve Fareyi dinliyoruz. ...kamusla güreşteyiz, F harfinde faredeyiz, mitolojiler, masallar derken biraz da işin bilimsel kısmıyla, e, notlarına bakalım bilimsel kısmıyla ilgili olarak. Didemciğim sözü sana vereyim. Evet, benim elimde bir sürü ilginç küçük bilgi var. Evet. Şimdi insanla farenin 80 milyon yıl önce ortak bir atadan geldiğine dair pek çok bilimsel e, veri varmış. Hı hı, genetik da e, çok benziyor o yüzden. Çok benziyor. Hı hı. E, hatta birçok gen %99 benziyor. O yüzden bu kadar çok laboratuvarlarda kullanılıyor fareler. Hı hı. Bazı genler %60 benzerlikte. Hangi e, be Benzememe Benze daha çok beyinle ilgili. Yani hı. büyüklük ve yapısal olarak primatlarla çok yakınız. Hı hı. Fakat primatları kullanmak laboratuvarda hem büyük lükleri açısından hem de ömürleri daha uzun olduğu için daha güç. Hı hı. E, fareler e, birçok açıdan benzeyen genleri ve kısa yaşayışları açısından hı hı. E, çok daha fazla kullanılıyorlar. E, bu e, ortak atadan geliş işinde yani bu 80 milyon yıl öncesinden bahsediyorum. E, bu ata dinozorlarla birlikte yaşamış ve sonra günümüz modern memelerine doğru e, evrimleşmiş belli bilgilere göre ee, sonra biz e, klonlanan hayvan olarak hep koyun dolayı biliriz meşhur <gülüyor> olan odur fakat 1997'de de ilk fare cumulina klonlanmış cumulina hmm. ee, bu... evet cumulina Neredeyse 200 yıldır biyomedikal araştırmalarda fareler kullanılıyormuş model alınıyormuş çok hızlı yürüyorlar ve ilginç olan demin yaşantısıyla bahsettiğim bir fare yılı yaklaşık 30 insan yılına denk geliyor. Aha. O yüzden 3 yıl içinde insan ömrünün 3 dönemini birden incelemek mümkün o çok ilginç. ...1989'da da bir knockout mouse tekniği diye bir teknik geliştiriliyor... ...bu hayli e, enteresan bir şey ve 2007'de Nobel ödülü alıyor bu knockout mouse tekniği... şeymiş o? E, şöyle bir şey, bir manipülasyon yapılıyor farenin genlerine... ...bu sayede insana yakın bir modelleme e, gerçekleşiyor... Ee, ve ilaçlar piyasa, e, şu, şu yüzden e, knockout da deniyor. Bir genetik manipülasyonla susturuyorlar. Yani knockout ediyorlar farenin Aha. genlerini. Yerine e, insan genleri ön plana çıktığı için yapılan araştırmalarda çok büyük kolaylık sağlıyor. E, insana gittikçe yaklaştıkları için. Sonra Lenin'in faresi denilen e, gene genetik manipülasyonla elde edilmiş bir insansı fare var. Aha. Onun üzerinde doku nakilleri yapılıyor. Sen hatta dün Kulak falan gibi Evet orada takım... çok ilginç bir şey var. İşte bir, bir, bir not var. Hani 96 yılında gazetelerde ve televizyonlarda yayınlanan bir fotoğraf şaşkınlık, tiksinti ve dehşet uyandırıyor. Yani burada bilim insanları inek kıkırdağı hücrelerini kullanarak fare sırtında kulak büyütüyorlar. Hmm. Sen o fotoğrafı gördün mü bilmiyorum da hani bildiğim bayağı bildiğimiz bizim kulağımızın farenin sırtına yerleştirmiş gibi düşün. Yani artık bundan sonra da fazla Söylenecek bir şey yok galiba Zavallı fareler bizim hani e, Tedavimiz için ...bizim hastalıklarımız için e, kullanılıyor maalesef. Evet, böyle bir ikili bakış açısı var tabii. Yani e, hatta bundan ziyade... ...çünkü çok kontrollü yapılıyormuş e, bir takım e, deneyler. E, psikolojik deneylerde özellikle daha çok acı çektikleri... ...acı bilançolar olduğu e, Hı -hı. A, hep e, yazılıyor. Bununla ilgili bilgiler var elimizde. E, bir yandan e, tam bir paradoks gerçekten çok... E, ...yani... Bu acı, acırken e, hiç bu tür bilimsel araştırma yapılması sonuçları ne olurdu o da düşünülebilir. Kanserle ilgili çok büyük gelişmeler saptanmış aslında fareler üzerinde yapılan evet, doğru çalışmalarda. Doğru ama yaşamak anlamda baktığımız zaman sanki. Ama kim üstünlü insan da yaşamalı. Evet, i̇nsan merkezi düşüncenin böyle sonuçları gibi evet. fareler de mi? Şöyle bir şey var, e, çok kısa, e, bu fareler üzerinde yapılan deneyleri e, azaltmak, yok etmek, aza indirgemek isteyen de çok insan var, Russell ve Burç, e, yanlış telaffuz etmiyorsam, hı hı. 1959'da ortaya attığı bir 3R protokolünden bahsediliyor. Bunların e, sayısını azaltma, stresini azaltma, acısını azaltma için yapılan çalışmalar var. Hı, sağ olsunlar. Öyle şeylerle <gülüyor> karşı karşıyayız. Biraz da resimden bahsetsek ya, resimde de çok ilginç güzel notların vardı senin. Tabii bahsedelim. Da, hani fare ne alemde. Tamam. E, resimde e, uğursuz, kötü ruhlu, karanlık güçlerle bağlantılı olarak görülüyor fare bir. E, ikincisi e, şeytan ve şeytansı güçlerle buna paralel olarak e, birlikte görülüyor. E, ölümün Hı -hı. bir e, sembolü olarak da karşımıza çıkıyor. E, tabii bu vebadan çok fazla sayıda insan ölmesi e, ve hastalık getirmesine paralel gelişmiş şeyler bunlar. Özellikle İncil'de çok olumsuz bir hayvan olarak gene Tabii, anılıyor. Birkaç tane resim söz konusu. Bunları zaman içinde bir sayfamıza koyacağız. Georg Flagel'in Still Life at Desert diye bir resmi var. Aha. Bu resmi kullanırız. Orada bir fare imgesi var. Pek çok imgeyle beraber meyveler, tabaklar, böcekler hepsi bir anlama geliyorlar. Fare şeytan. ...karşılığı olarak çıkıyor resimde. Karşımıza keza Cüzeppe Maria Crespi'nin... E, ...Ölü Fare ve Kedi ile Kız diye bir resmi var. Kızın hmm. bir elinde fare, bir elinde e, kedi var. Kedi fareyi öldürmüş zaten belli. Tırmanı hmm. da atıyor. Fare kötü ruh ve günahı simgeleyen bir şey kızın elinde. Kedi ise bu e, kötüleri yakalayıp... ...sonsuz lanetine çeken şeytan olarak simgelenmiş... Hmm. Bir de e, Goyergino'nun e, bir resmi var, meşhur bir resim, e, fareyi ölüm e, şeklinde kullanan bir Memento Mori unsuru olarak. Övüne e, Arkadya Ego yanlış telaffuz etmiyorsam, orada da bir kuru kafa var. Kuru kafanın yanında fare, e, ölümü anımsa başlığı altında karşımıza çıkıyor. Fare resimde Böyle... pek iyi, iyi olarak, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hep şeytani, kötü ruh vesaire... Ama sanırım <gülüyor> bizim çizgi romanlarda çizgi filmlerde hepimizin meraklısı olduğu orada daha hani sevimli değil mi? Baya tam tersi bir. tam tersi evet özellikle işte bir, birkaç karakter var Mickey Mouse var işte 1928 yılında Play Crazy başlı ad altında Disney stüdyolarında hazırlanan bir çizgi film karakteri olarak ortaya çıkıyor ama hani böyle büyük bir şaşa oluyor tabi yani Avrupa'da anormal ilgi görüyor hatta işte Fransa'da İkinci Disneyland'ın Fransa'da yapılması e, söz konusu. Bir de Kuzey Kore notu var ilginç. Kuzey Kore'de 2012 yılında ulusal lider Kim Jong-un, Mickey Mouse ve diğer Disney karakterlerinin kostümlerini giymiş oyuncuların sahnede dans etmesine izin veriyor. Hmm. Ve sanat için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor Kuzey Kore ajansı, olarak, ajansı tarafından. Hmm. Ancak hani böyle Mickey Mouse'un yaratıcısıyla ilgili olarak tabii hani bir Walt Disney ile ilgili... Şu Antik yani, evet, anti komünist olduğu gammaz muhbir olduğuna dair hani bilgiler de var ama da bir anekdot olarak atlatalım. Hmm. Hadi bir de Mickey Mouse'un tabi e, Amerika'nın emperyalist, emperyalist bir kültür e, sanayi oluşturmasında katkısı olduğuna dair evet. bazı söylemler var. Disney kahramanlarının bugün kullanılışı ee, o evet. mağazaları... Tom ve Jerry var biliyorsunuz Jerry bizim fırlama faremiz Jerry kurnaz geçinen kediyle Tom kedi olan Tom'la maceralar bir de Mighty Mouse diye bir uçan fare var ha, evet. son dönemde Oscar ve BAFTA ödülü İngiliz sinema ve televizyon sanatları akademisi ödülü alan e, Ahçı Remi'nin hikayesi Ratatouille ha, var evet. bu meşhur yemek bir de Speedy Gonzales var Hı -hı. Meksikalı Hı -hı. <gülüyor> ...1953 yılında ilk defa hani çıkmış, sarı şapka, kırmızı fuları, e, tembel Meksikalılara göre <gülüyor> bayağı, bayağı hızlı, hiç onlara benzemiyor. E, uyuşuk olmayan, bayağı hızlı bir fare, e, bir de hani mouse var. Çok bilindik çizgi roman. Ondan da sen bahsedeceksin sanki evet, değil mi? Evet, evet. İkimizin etkileyici. de okuduğu bir çizgi roman. Artış Bigel'in Mahlus çizgi romanı. Artış Bigelman. Artış e, evet doğru. E, 1992'de Pulisler ödülü almış bir çizgi roman Hayatta bu. Hayatta kalanın öyküsü. Evet alt başlığıyla evet. E, bu İkinci Dünya Savaşı sırasındaki aslında Yahudilere yapılan zulüm merkezine oturuyor e, kitabın. E, çok işlenmiş bir konu artık hatta çok işlenilirliğiyle e, ilgili bile kritikler söz konusu. Fakat kitabı başka kılan şey ben çok yeni okudum. Hı -hı. E, sadece e, Yahudilere yapılan zulmü e, anlatmıyor bunu çok başarılı dile getiriyor. Bütün evet. Yahudiler fare olarak çizilmiş e, zaten. E, evet, kitapta... Naziler, kedi... Pol Polonyalılar domuz çeşitli hayvanlar evet, çeşitli Amerikalılar köpek Fransızlar köpek. kurbağa işte siyah Amerikalılar siyah köpek olarak çiziliyor Evet. ama bir yandan da değil mi hani toplumsal hayat çok hani böyle sıradanlaştırılıp basitleştirilip önümüze akmış ve hani hikaye çok böyle derinleşmiş bir yandan da çok başarılı buldum ben onu yani bana mı kalmış başarılı bulmak ayrı bir <gülüyor> tartışma konusu ama yani sadece e, kamplarda yapılan zulmü anlatsaydı zayıf kalabilirdi belki ama insanların psikolojisiyle hatta Yahudilerin kendilerine dönük eleştirileriyle e, baba oğul ilişkisiyle falan çok çok yönlü bir bakış söz konusu evet tavsiye edelim. Evet ediyoruz. Bir de debiatta hani fareler ve insanlar var, hmm. veba var. Bunlardan bahsetmeden geçmek. Doğru. E, 1984'te geçiyor. E, belki kitabın merkezine oturmuyor ama e, kitabın kahramanının e, en sonda bütün sisteme e, tekrar teslim oluşunun sebebi en büyük korkusu olan fare hmm. e, oluyor. Sonuçta ne olup ne bittiğinin farkına varıp da bir kız arkadaşıyla beraber onu koruyarak o farkındalık noktasından fareyle korkutularak yine bir korku sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Sindirilen kahraman söz konusu. Fareler ve insanlarda da Timebik'te değil mi Lenny karakteri var? Hmm. O böyle biraz George Weller'ni. Oradaki hani böyle insan azmanı olan karakter var bir tane. Hı hı. Yani tırnak içerisinde o böyle kedileri, fareleri boğuyor, tavşanları, tavşanları boğuyor. Ve Bağda'da işte bütün bir insanlık tarihinin ortak sorununa, felaketin yazgıya dönüşmesine ilişkin bir e, yapıt. bunu <gülüyor> bu son, son cümlemiz olsun. <gülüyor> Söylüyoruz. Fare bu kadar. Bilgisayar e, faresini de unutmadan hoşçakalın diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.